Biz söz küçüğün programıyla beraberiz. Yanımda Deniz Özdikmenli ve Can Karakurt. Can Karakurt var. Merhabalar. Merhaba ben. Öncelikle Deniz Deniz Hanım'a dönmek istiyorum. Bildiğiniz gibi sesimiz Zırmak olsun projesini yönetiyordunuz. Proje bitti. Öncelikle isterseniz projeyle ilgili genel bilgi alalım sizden. S Olur tabii. Sesimiz Irmak Olsun projesi Irmak Okulları ile Türkiye Görme Engelliler Derneği arasında ortaklaşa yürütülen ama Irmak Okulları'nın yükleniciliğinde gerçekleştirdiğimiz bir sessiz kitap okuma projesiydi. 7 ay sürdü projemiz. Aralık 2010'da başladık. Haziran 2011'de sona erdi. İlk etabı diyelim. Birazdan yanıtlayacağım nasıl devam edeceğini. Ee, ve hem süreçten hem de sonuçlarından çok memnun olduğumuz hatta gurur duyduğumuz bir proje oldu diyebilirim. Merhaba, ben Emre. Ee, bu projede amacınız neydi? hani ee, Emre bu projede temel amacımız aslında görme engelliler e, kitap arşivine yeni kitaplar hediye etmekti. Ama aynı zamanda bunu bir kazan kazan projesi olarak ele aldık. Ee, diğer taraftan da ırmak e, okulları öğrencilerinde bir e, sosyal sorumluluk algısı ve dayanışma kültürü gelişti diyebilirim. Ee, dolayısıyla her, taraf, her, her iki tarafta kazandı. Ee, i̇sterseniz rakamları biraz sonra vereyim. Can öncelikle seni tanıyabilir miyiz? Ee, ben Can Kargöz. 8 yaşındayım. Irmak okulları ikinci sınıfta okuyorum. Üçüncü sınıfa geçtim. Basketbol oynuyorum, yüzüyorum. Peki projeyi nasıl hazırlandın? İlk önce kitabını seçtim. Annem yardımıyla kitabı kaydı aldık. Bilgisayar kaydettim kayıtları okula götürdüm. Okulumuz kayıtları CD'ye çevirdi. Peki Deniz Hanım, e, isterseniz biraz da e, projenin sonuçlarına inelim. E, sayılardan bahsedeceğinizi söylemiştiniz. E, projenin sonucundaki e, rakamlardan birazcık bahsedebilir misiniz? Tabii. E, birazcık süreçten de aslında bahsetmek istiyorum <gülüyor> Beren. Çünkü e, 12 kişilik bir ekiple çalıştık. Bunun tamamı gönüllülerden oluşuyordu. 3 tane proje öğretmeni bir bilgi işlem sorumlusu profesyonel kadrodandı ama bu projede gönüllü çalıştılar. 8 kişiden oluşan bir okul aile birliği dinleme ekibi vardı. 13 hafta boyunca sürekli okula geldiler ve ses kayıtlarını dinleyerek onaylayıp arşiv eklenmesine destek oldular. Neden bunlardan bahsediyorum? Küçük bir ekiple büyük bir proje oldu bu. Bunun yanında çocuklarımızın desteğini e, asla inkar edemeyiz. Ve sonuçlara nicel olarak baktığımızda da 7 ay uygulanan bir proje olduğunu görüyoruz. E, iki ortaklı bir projeydi bu. E, Irmak Okulları ve Turget arasın, e, ortaklığıyla. iki basın toplantısı yaptık. Dokun, 9 tane e, basın haberi yayınlandı projeyle ilgili ulusal e, medyada. Ve 3 radyo programı ki bunların ikisini e, açık radyoda yaptık. E, sizler bizim dostlarımız olduğunuz bu sayede. Bu projenin bir çıktısı da bu aslında. Ve belki de en önemli nicel e, çıktı. 119 adet sesli kitap okundu proje kapsamında. E, önemli bir rakam bu. Çünkü Türkiye gerçeğiyle baktığınızda yılda 200-300'ü geçmeyen ve gittikçe de azalan bir sesli kitap okuma talebi var ülkemizde. Özellikle Batı ülkeleri ve Avrupa Birliği'ne üye ülkelerle kıyasladığımızda 250 bin civarı sesli kitap varken onların ulusal kütüphanelerinde bizde bu sayı yazık ki 3 bin ve bunun da yaklaşık yarısı şu anda dijital ortama aktarılmak üzere bekliyor. Yani burada aslında özetle söylemek istediğim şey sesli kitap konusunda Görenlerin sadece e, görmeyip e, gönlü de görenlerin bir şeyler yapması gerekiyor. Bizim çocuklarımız başlattı. Umarım bunu e, bütün ülkemizdeki bütün çocuklar e, devam ettirir diye düşünmek istiyorum. Kitap listesi profiline baktığımızda İngilizce ve Türkçe yayınlar var içinde. Bu İngilizceyi özellikle vurgulamak istiyorum. Çünkü bizim kitap, sesli Kitap arşivimizde son derece e, sınırlı sayıda İngilizce edebi yayın bulunmakta. Ee, ve yine öykü ve masalların ağırlıklı olduğunu görüyoruz. Daha çok e, ilk öğretim 1-5 grubu e, yoğun olarak okudu bizim projemizde. 61 tane 1-5 grubundan sesli kitap okundu. 16 tane 6-8 yani ilk öğretim 6-8 grubundan ve liseden de 9 tane okundu. Öğretmenlerimiz 9 tane okudular. İngilizce yayınları ağırlıklı olarak burada ve 20 tane de e, velimizden sesli kitap Geldi. İki konuğumuz vardı. Dışarıdan bu e, basın haberlerinden duyup bize ulaştılar ve sesli kitap okumak istediklerini söylediler. Bunlar da sesleriyle bize destek oldu. Ve bir de e, burada mutlaka e, umarım sesimizi duyar. Buradan bu teşekkürü borç biliyorum kendisine. Oyuncu Mert Fırat sesiyle bize projemize destek verdi. Küçük Karabalığı okudu. E, bunları topladığımızda da 119 tane sesli kitap CD'sini görme engelliler. ...kütüphanelerine doğru yola çıkartmış olduk. Şey Beren sen de bu proje içerisindeydin. Hani Sen neler söylemek istersin? Evet ben de bu projeye katıldım ve daha önceki programımda da belirttiğim gibi... ...aslında kitap, sesli kitap okumak bana kalırsa... ...boş zamanlarımızda gönüllü olarak yapabileceğimiz en önemli işlerden biri... Öncelikle e, kitabın ne kadar yararlı olduğunu sanırım tartışmaya gerek yok ama e, ülkemizdeki ve diğer dünyanın her yerinde görme engelli e, arkadaşlarımız veya büyüklerimiz bu kitap kadar değer, kitap gibi değerli bir şeyden mahrum kalıyorlar. Bundan dolayı bizlerim bizlerin onların elinden bir şekilde tutmamız gerekiyor. E, bundan dolayı sesli kitap okumak çok önemli bir e, bir iş iş iş bile diyemeyiz aslında bunu em, yapılması sorumluluk. gereken evet sorumluluk olarak görmek bence gerekiyor em, ben aslında şuna değinmek istiyorum buna değinmem ne kadar doğru bilmiyorum ama em, toplumda engellere karşı em, em, bilincin çok az olduğunu düşünüyorum em, belki belirtmem de yarar var okulumuzda özellikle dediğiniz gibi bir 5 öğrencilerinin katkıları daha çok oldu. Aslında ben daha büyük sınıfların öğrencilerin daha yüksek katkı yapmasını beklerdim. Aynı zamanda çeşitli engellilerin de engellere karşı bilincimiz de Oldukça az geliyor. Bu tür projelerin aslında en büyük çıktılarından biri de toplumun bilinçlenmesini sağlamak. Çünkü zihniyet zihniyet diyoruz ve bu zihniyet bir şekilde düzelmedikçe hiçbir şeyin bazı şeylerin düzelmesi de oldukça zor. Peki bu proje hani devam edecek mi veya devam ederse nasıl devam edecek? Evet, Emre projemiz devam edecek, ee, okulda özellikle okul yönetimine belki de buradan e, bir teşekkür etmemiz e, iyi olacaktır, borcumuzdur aslında bu. Çünkü çok gönül verdiler ve devam etmesi yönünde de desteklerini esirgemiyorlar. Ee, Özel Irmak okullarında önümüzdeki eğitim-öğretim döneminde bir e, sesli kitap okuma kulübü kurulacak, bir öğrenci kulübü olacak bu. Ve bu yıl e, biz e, projeyi bu yıl yürüten ekip olarak onlara bir destek vereceğiz, bir e, koçluk yapacağız. Ondan sonraki yıllarda kendi işlerinde bu projeye devam ettirmelerini umuyoruz. E, sanıyorum lise düzeyinde ya da ilköğretim ikinci kademe düzeyinde yöneticileri olacaktır bu kulübün. Ama bütün 549 öğrencimizin hepsinden sesli kitap okumaya devam etmelerini isteyecek ve yönetecek bu kulüp. Peki ben Cansan'a tekrar dönmek istiyorum. Proje bitti. Senin proje hakkında fikirlerin var mı? Ee, Sen, seneye okuyacak mısın? Evet. Baba Eki. <gülüyor> Eş, senede yine çıkarsa okuyabilirim yani. Aslında bizim programımız bildiğiniz gibi bir çocuk hakları programı. Buradan bir çocuk haklarına değinmek istiyorum. Aslında geçen programımızda da Deniz Hanım çok güzel değinmişti. Örneğin sindirelle okuyan bir çocuğun kendi yaşıtı görme engelli bir arkadaşına sindirelle'yi okuması gibi çok kutsal bir amacı da var bu projenin. Bunun hakkında yorumunuz var mı? Ee, biraz önce... Sanıyorum söyledim ama yineleyeyim. Öykü ve masal ağırlıkta profile baktığımızda öykü ve masalların ağırlıkta olduğunu görüyoruz. Biz buna tüm proje ekibi olarak çok sevindik. Çünkü asıl hedefimiz zaten çocukların ve gençlerin sesinden görme engelli çocuk ve gençlere ulaşabilmekti ve öykü ve masallarda hani masallar daha çok çocuklara, öyküler daha çok gençlere hitap eder. Bir profil çıkarttı bizim karşımıza. Son derece mutluyuz, memnunuz. Bugün benim sesimden bir Cinderella ya da Pamuk Prenses, Can'ın sesinden dinlemekle aynı anlamı taşımayacaktır. 8 yaşındaki, 7 yaşındaki bir yaşıtı için Can'ın. Dolayısıyla projenin en önemli, ilk yayında da bunu söylemiştim, doğru hatırlıyorsun Beren'cim. En önemli ayrımlarından birisi de zaten buydu. Yani projeyi diğerlerinden, benzerlerinden ayıran en önemli özellik buydu. Ulaşabildiğimiz için mutluyum bu amaca. Şey, peki e, Can proje devam edecek. E, peki sen bu projede tekrardan hani kitap okuyacak mısın? Okuyacağım gerçekten de. Bazı sınıflarda yeni başlarsa e, daha uzun sayfalı kitapları e, daha da uzun sayfa kitapları okumaya başlayacağım yani. Can bu projeye katılmak sana neler hissettirdi? Görme Engelliler Derneği Başkanı Ahmet Can Türk'ün konuşması beni etkiledi. Benim yaşındaki görme engelliler, görme engelli çocuklar e, o kadar güzel kitapları görmediğini düşündüm. Ben kitabı kayda almaya karar verdim. Peki, Beren sana dönmek istiyorum. Sen de bu projenin içindeydin ve hani bu proje gidiş <gülüyor> biraz bahseder misin? E, projenin gidişatı şöyleydi. Öncelikle Deniz Özdikmen'le e, projenin yapılması e, için e, başvurmuştu. Yani okul aile birliğimize. Daha sonra okul aile birliğimiz bunu kabul etti. Böyle bir projenin olabileceğinden. E, böylece e, bu proje yapılmak için e, bir takım e, işlemler yap yapılmaya başladı. Proje metni e, hazırlandı. Evet proje aslında. metni hazırlandı. Hı. Hiyerarşi hazırlandı. Hani, kim kime... E, sesli kayıtları verecek. Kim kime ne söyleyecek şeklinde. Daha sonra um, bir öğrenci ve bir, bir öğretmen demo hazırlamak için ilk kasetleri yaptı. Um, ben ve Evren hocam, okulumuz müzik hocası um, ilk kayıtları yaptılar. Daha sonra ben bir sesli um, kitap um, kılavuzu hazırladım. Um, bundan sonra öğrencilerimizi söyledik. Um, öğrencilerimiz de um, şey kitapları okumaya başladılar. Hatta Can öğrencilerimizin ilk um, um, um, okulumuza um, kaydını veren öğrencimiz olmuş. Um, daha sonra bunları um, topladıktan sonra um, bilgi işlemde gerekli formata çevirdik. Formata çevirdikten sonra um, bunlar um, Turgut'e teslim edildi CD biçiminde. Böylece um, gerekli kütüphanelere ulaştırılmış oldu. Okunan Sesli Kitaplardan küçük bir bölüm dinleyebilir miyiz? Ayrım Bu kitap Görme Engelliler için İçin Ses olsun projesi kapsamında seslendirilmiştir. Projede Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Okulları Öğrenci ve Öğretmenler görev almıştır. Görme engelliler için ve görme engelliler için hizmet veren kütüphaneler ve görme engellilerin kişi leyin dışında kullanımı, çoğaltılması, çoğaltılması, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Aykırıdır. Benim, benim minik yıldızım My Little Star. İşbankan İşbankası Kültür Yayınları. Janet Brigham Hikaye 2007 İstanbul 28 Sayfa Kitabın Arka Yüzü Minik telkicik ormanda babasıyla birlikte yürürken gökyüzünün ne kadar yüksek olduğunu merak eder. Baba telki bunu bir oyun haline getirince bir süre sonra minik telkicik tıpkı bir sevgi gibi gökyüzünün de sonsuza kadar gittiğini fark eder. Aile sevgisinin sıcaklığı hakkında eğlenceli ve eğici bir hikaye. cilt düşen yaprakları toplamaya çalışıyordu. Ne zaman bir yaprak yakalarsa diğer, diğer elinden kaçıyordu. Nefes nefesle bütün yaprakları yakalayacağım dedi. Baba tilki hepsini birden yakalamak zor olabilir dedi. O kadar çok yaprak var ki hem bak daha düşecek olan bir sürü yaprak var. Bir tilkicik üzerinde bir sürü yaprak olan dallar uzanıp şakir söylemeye başladı. Yapraklarla dolu ağaçlar la la la. yüzün tepesinde dallar te tepesinde kadar yaprak var la la la. Haşır uşur ses çıkarır la la la. O tilki indiki yaprakla küçük tilkicinin burnunu yıkıyor. Gır, gıdıklayarak gökyüzünün tam tepesini diyemeyi tam tepesi diyemeyiz. Çünkü gökyüzünün tepesi olmaz. Göğün tepesi olmaz. Ağaçlardan daha yükseğe gidebilen şeyler vardır dedi. Bunun üzerinde meraklanan minik değicikler daha neler daha yükseğe gider gider diye sordu. Baba tilki arılar gider. Bak nasıl uçuyorlar dedi. Tam o sırada bir arı sürüsü vızvız vız diye vızıldayarak ağaçların tepesine uçtu. Melek telkicik vız. Neden ben, göz, ben, ben gökyüzünün tepesinde de vız, vız diyen bir arıyım diye şarkı söylemeye başladı. Melek telkicik o zaman gökyüzü arılarının uçtuğu yer. Yerde mi bitiyor diye sordu. Baba diye ki vız vız vızıldayan bir arayı uzaklaştırarak hayır gökyüzü orada bitmez dedi. sonra da minik delici minik delici aralardan daha yüksek ne uçar biliyor musun diye sordu. Minik delici delici onda kuşlar diye yüksek kuşlar daha yüksek uçar ve ben gökyüzün tepesine kadar cık cık Diğeri kuçam bir kuşun diye bağırdı. Ayrım 1. Bu kitap görme engelliler için sesimizdırmak olsun projesi kapsamında seslendirilmiştir. Projede Milli Eğitim Bakanlığı, özel eğitim okulları, öğrenci, veli ve öğretmenleri görev almıştır. Görme engelliler için hizmet veren kütüphaneler ve görme engelli kişilerin dışında kullanımı, çoğaltılması, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren İlgi Özikmenli. Ünlü Masallar dizisi Bir Dünya Hazinesi. Editör Sezai Kaynak. Çevirmen Püştü Apaydın. Masal. Döme Editör İtalya Tormont yayınevince basılmıştır. Türkçe olarak yayımı hazırlayan ilk kaynak Kültür ve Sanat Ürünleri Ankara 16 sayfa. Kitabın arkası. İkinci kitap Kralın Giysileri, Altın Balık, Büyük Kitabı, Tavşan ile Fil. Ayrım 2. Kralın Giysileri. Zamanın birinde kendini beğenmiş bir kral varmış. Hayattaki tek merak ışık giysiler giymekmiş. Saat başı elbise değiştirir ve her birini halka göstermeye bayılırmış. Kralın bu gösteriş düşkünlüğü tüm ülkesinde hatta dış ülkelerde bile bilinmekteymiş. Kralın bu zaafını öğrenen iki dolandırıcı bundan yararlanmaya karar vermişler. Saray kapısına gelip kendilerini tanıtmışlar. Biz harika iki terziiz. Kendimize özgü kumaş ve dokuma yöntemimiz var. Bu kumaş öyle hafif ve incedir ki sadece onu takdir edemeyecek kadar aptal olanlara görünmez demiş muhafıza. Muhafız taray mabeyincisine o da başvezire durumu bildirmiş. Başvezir de bu inanılmaz haberi krala yetiştirmiş. Konuyu çok merak eden kral iki terziyi de görmek istemiş. Majesteleri kumaşımız görünmezliğinin ötesinde renk ve biçim olarak özellikle sizin için dokunacak demiş kurnaz terziler. Kral hemen işe başlamaları için adamlara bir kese altın vermiş. Terziler bir dokuma tezgahı ile kaliteli ipekten ve altından bolca iplik istemişler ve işe başlar gibi yapmışlar. Kral parasının iyi bir işe gittiğini düşünüyormuş. Çünkü bu işin sonunda hem yeni bir elbisesi olacak hem de çevresindekilerden kimlerin aptal olduklarını anlayacakmış. Birkaç gün sonra kral sağduyu sahibi olmakla ünlü vezirini çağırmış ve git bir bak bakalım işler nasıl gidiyor demiş. Baş veziri karşılayan dolandırıcılar bitirmek üzere izlemişler ve şu renklere bakın şu yumuşaklığa bir dokunun diye devam etmişler. Yaşlı adam tezgahın üzerine doğru eğilmiş ve kendi kendine ben bir şey göremiyorum bunun da anlamı ben bir aptalım diye söylenmiş. Öfkeyle öksürmüş hımm ne eşsiz bir kumaş mutlaka krala söyleyeceğim demiş. İki dolandırıcı neşe için ellerini ovuşturmuşlar ve biraz daha altın iplik istemişler ve çok geçmeden de ölçü almak için kraliyet konutunun yolunu tutmuşlar. Gelin gelin demiş kral merakla. İki dolandırıcı yerlere kadar eğilmişler ve kumaşın ağırlığı altında sendeliyor gibi yapmışlar. İşte majesteleri siz ne düşünüyorsunuz kumaşımız hakkında? Şu renk zenginliğine bakın efendimiz şu yumuşaklığa bir dokunun diye konuşmuşlar. Elbette kral ne bir şey görmüş ne de bir şey hissetmiş. Panik içinde ben aptal olmalıyım diye düşünmüş. Görüyormuş gibi davranayım da kimse bunu bilmesin. Ve bu yüzden de o güzel kumaça ölmüş. Çevresindeki herkesin de aynı şeyi yaptığından haberi yokmuş. Evet tekrar em, sizlerleyiz. E, peki em, proje tamam bitti. Bundan sonra ne olacak? Herhangi biri em, sesli kitap okumaya katılabilir mi? Nasıl olacak? Bunun hakkında bir bilgi verebilir misiniz? Evet. Ee, tabii aslında ülkemizde yapılan pek çok e, çalışma var bu konuyla ilgili ama tabii e, örgütlenmiş şekilde değil, öyle diyeyim. Dolayısıyla ben buradan isterseniz e, bu iki ortağın web sayfalarının adreslerini verim. İlgili linklere tıkladığında sesli kitap okumak isteyen gönüllüler e, oradan bilgi alabilirler. E, www.irmak.k12.tr Irmak, Irmak Okulları'nın Web sayfasıdır. Burada Sesimiz ırmak Olsun linkine tıkladıklarında e, görebilirler. Sesli kitap okuma ve Sesimiz olsun Olsun'la ilgili bilgilere ulaşabilirler. E, bir de de Turget'in adresi www.turget.org.tr Bu projeye katılmak beni mutlu etti. Teşekkür ederim. Peki Deniz Hanım siz neler söylemek istersiniz son olarak? Öncelikle sizlere teşekkür etmek isterim. Bu sosyal duyarlılığınız için, bu programa bizi çağırdığınız için, iki kez bizi ağırladığınız için. Ardından e, bu projeyi gerçekleştiren ve tüm emeği geçenlere de bir teşekkür etmek isterim. Ve şu anda sesimizi duyan, hatta duymayan, duyanların anlatacaklarıyla duyanlara da bir mesaj göndermek isterim. Bizler sesimiz ırmak olsun dedik. Ama bu sesleri çoğaltarak denize ulaştırmak ancak hepimizin katılımıyla mümkün olacak. Onun için sesli kitap okuma konusunda e, vakti ve e, emeği e, sakınmayacak herkese buradan ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Beren son olarak senin de düşüncelerini alalım. Ben de şunu söylemek istiyorum. Bu sadece okullarca yapılacak bir etkinlik olarak kalmayıp ayrıca kişilerin bireysel olarak gönüllü bir şekilde kitap okuması ve görme engelli vatandaşlarımıza hem gerekse İngilizce, gerekse Türkçe, gerek masal, gerek roman her, türde, her türden edebi eser hem, okumasını diliyorum. Çünkü hem toplum bilinçlenmesi hem de birilerinin en az bizim kadar bilgili olması için bu projeler bu, bu tür projeler çok önemli. Biz Söz Küçüğün programının sonuna daha geldik. Eğer bize görüşlerinizi bildirmek isterseniz Söz Küçüğün Küçüğün Radyo e-mail adresinden görüşlerinizi bildirebilirsiniz. Haftaya görüşmek, Haftaya görüşmek üzere.